Bismillahirrahmanirrahim. Oruçlara ait niyetler. Herhangi bir oruca kalb ile niyet yeterlidir. Oruç için sahura kalkılması da bir niyettir. Niyetin dil ile yapılması menduttur. Ramazan orucu tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlar için niyetin vakti güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa kadar devam eder. Bu zaman içinde niyet edilebilir. Fakat güneş batmadan önce veya tam istiva zamanında veya ondan sonra akşama kadar hiçbir oruca niyet edilemez. Böyle niyet hususunda muhkim, misafir, sağlıklı ve hasta olanlar eşittir. Bununla beraber istiva zamanına kadar böyle niyet edilebilmesi ikinci fecirden sonra yiyip içmek gibi orucu bozan haller bulunmadığı takdirdedir. Böyle orucu bozan bir şey kasten veya sehven yapılacak olsa artık niyet caiz olmaz. Malikilere göre nafile oruç için böyle gün ortasına kadar niyet edilemez. Çünkü sabahleyin niyet edilmeyince o gün iftar etmek kararlaşmış olur. Bir günün hem oruca hem de iftara ihtimali olamaz. Şafilere göre güneşin batışından öncesine kadar niyet edilebilir. Yeter ki sabahtan itibaren oruca aykırı bir iş yapılmamış olsun. Çünkü nafile ibadet için din yönünden takdir edilmiş bir zaman yoktur. Bu oruç... Oruç tutacak olan kimsenin isteğine bağlıdır. Zevalden sonra da oruç tutma arzusu bulunabilir. Bütün gün kaza ve kefaret oruçları ile mutlak adak oruçları için niyetin geceleyin veya ikinci fecr'in başlangıcında yapılması şarttır. Ayrıca bu oruçlar niyette göstermek lazımdır. Bundan dolayı bunlardan herhangi biri için fecirden sonra niyet edilirse veya bunlardan hangisinin tutulacağı kalb tayin edilmezse bu oruçların tutulmaları sahih olmaz. Çünkü bu oruçlar için belli bir gün yoktur. Bunlara hangi günlerin ayrılacağı ancak böyle bir niyet ile tayin edilmiş olur. Ramazan orucu belirlenmiş adak herhangi bir nafile oruç için mutlak bir niyet yeterlidir. Yarınki günün orucunu tutmaya, yarın oruç tutmaya, yarın nafile oruç tutmaya diye niyet edilebilir. Bununla beraber, Bunlar için geceleyin niyet edilmesi, bu oruçların tayin edilmesi ve şöyle denilmesi daha faziletlidir. Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Ramazanın her günü için ayrıca bir niyet gerekir. Çünkü araya geceler girmektedir. Ayrıca her günün orucu başlı başına bir ibadet bulunmaktadır. Bunun içindir ki bir günün orucundaki bozuluk diğer günün sihatine engel olmaz. Bir kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet edilecek olsa bununla kaza sahih olamayacağından nafile oruç tutulmuş olur. Eğer bu oruç bozulacak olsa kaza edilmesi gerekir. Çünkü başlanmış olan bir ibadet yerde bırakılamaz. Bir kimse daha güneş batmadan yarın oruç tutayım diye niyet edip de sonra yarınki günün istiva zamanına kadar uyusa, gafil veya baygın bir halde bulunsa oruç tutmuş olmaz. Fakat güneşin batmasından sonra böyle niyet etmiş olursa orucu sahih olur. Bir kimse Ramazan ayında Ramazan olduğunu bildiği halde ne oruca ve ne de iftara niyet etmemiş bulunsa sağlam rivayete göre oruçlu bulunmuş olmaz. Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet etmiş bulunsa sonra fecrin doğuşundan önce bu niyetinden dönse bu dönüşü sahih olur. Fakat oruçlu bir kimse orucunu bozmaya niyet ettiği halde bozmasa, Sadece bu niyetiyle orucu bozulmuş olmaz. İnşallah yarın oruç tutmaya niyet ettim diye yapılan bir niyet sahihtir. Fakat yarın daveti çağrılırsam iftar etmeye, çağrılmazsam oruç tutmaya diye yapılan bir niyet geçerli değildir. Böyle tereddütlü bir niyetle oruç tutulmuş olmaz. İstiva zamanına kadar niyet edilmesi caiz olan oruçlarda gündüzün niyet edileceği takdirde o günün başlangıcından itibaren oruçlu bulunmuş olmayan niyet edilmesi gerekir. Niyet edileceği andan itibaren oruç tutmaya niyet edilecek olsa, bununla oruç, bozulmuş, tutulmuş, bununla oruç tutulmuş olmaz. Ramazan gecesinde veya gündüzünde bayılan veya deliren kimse, istiva zamanından önce kendine gelip oruca niyet edince oruçlu bulunmuş olur. Bir kimse Ramazan ayında başka bir vacip oruca niyet edecek olsa, o kimse Ramazan orucuna niyet etmiş sayılır. Bu konuda iki imama göre, Mukim ile misafir arasında fark yoktur. İmam-ı Azam'a göre misafir olunca niyet ettiği vacip için oruçlu bulunmuş olur. Çünkü misafirin Ramazan orucunu tutma mecburiyeti yoktur. Nafile oruca niyet edilecek olsa sahih olan görüşe göre Ramazan orucuna niyet edilmiş olur. Hastanın da bu şekilde olan niyetleri sahih olan görüşe göre Ramazan orucuna sayılır. Misafir ile hastanın mutlak şekildeki niyetleri de Ramazan orucuna sayılır. Muayyen bir adak gününde kefaret veya Ramazan orucunu kaza gibi... Başka bir vacibe niyet edilerek oruç tutulmuş olsa sahih olan görüşe göre bu oruç o vacip için sayılır. O mayen nezir orucunun kaza edilmesi gerekir. Bir oruç için hem kefarete hem de nafiliye niyet edilirse kefaret olarak caiz olur. Fakat bir oruç için kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilecek olsa hiçbiri geçerli olmaz. Çünkü bunların aralarında zıddiyet vardır. Bu durumda o oruç bir nafili olmuş olur. Bir veya Birkaç Ramazan'dan orucu kazaya kalmış olan kimse için uygun düşen bunları kaza ederken üzerine kazası vacip olan üzerine kazası ilk vacip olan oruca diye niyet etmektir. Bununla beraber böyle sizin yalnız kazaya niyet etmesi de yeterlidir. Bir kadın henüz adet içindeyken geceleyin oruca niyet edip fecirden önce temizlenecek olsa orucu sahih olur. Esir bulunan kimse Ramazan ayının girip girmediğini bilemezse araştırır ve kanaatına göre oruç tutar. Sonra bakılır. Eğer orucu Ramazan'a rastlamışsa veya Ramazan'dan yahut oruç tutulması yasak olan günlerden sonra geceleyin niyet ederek oruç tutmuş ise orucu Ramazan'dan sayılır. Ramazan günlerinden noksan olarak oruç tutmuşsa bu noksan günleri kaza eder. Fakat Ramazan'dan öncesine rastlamışsa caiz olmaz, yalnız nafile bir oruç olur. Oruçlu için mekruh olan ve olmayan şeyler. Oruçlu olanın su ile ıslatılmış bir misvakı kullanması İmam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre sabahleyin yahut zevalden sonra yaş ve kuru bir misvak kullanmakta kerahet yoktur. İmam Şafii'ye göre zevalden sonra misvak kullanılması mekruhtur. Oruçlu kimsenin istincada yani büyük abdest temizliğinde ve abdest alırken ağzına burnuna su verirken aşırı gitmesi fazla su doldurup taşırması mekruhtur. Oruçlunun bir özür bulunmazken pişirilen yemeği yalnız ağzıyla tatması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması karısı için bir özürdür. Böyle bir kadın pişireceği yemeği, yemeğin yutmaksızın tadına ve tuzuna bakabilir. Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal veya yağ gibi şeylerin iyi olup olmadığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tatmasında kerahet vardır. Bir görüşe göre muhakkak satın alınması gerekiyorsa yahut alınmaktan korkuluyorsa boğaza kaçınmamak şartıyla tadına bakılmasına kerahet yoktur. Oruçlu kimsenin önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz değildir. Erkekler oruçlu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğnemeleri hoş değildir. Bir özür sebebiyle çiğneyeceklerse gizlice çiğnemeleri güzel görülmüştür. Oruçlunun kanaldırması, aldırması, koruyamayacak şekilde zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur. Değilse mekruh olmaz. Bununla beraber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bırakmaktır. Ramazanda harareti azaltıp serinlemek için ağza ve burnuna su almak ve soğuk su ile yıkanmak İmam-ı göre mekruhtur. Çünkü böyle bir hareket ibadet için bir daralma göstermek demektir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre bir kerahet yoktur bunda. Çünkü böyle yapmakla ibadete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş olur. Fetva da buna göredir. Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okşaması mekruhtur. Oruçlu kimsenin zevcesiyle çıplak oldukları halde boyun boyuna sarılmaları, kendine güvensin veya güvenmesin her halde mekruhtur. Bu harekete faiş mübâşeret yani aşırı yaklaşma denir. Zevcesinin dudaklarını emmesi de her halde mekruhtur. Buna da faiş kuble yani aşırı öpüş denir. Oruçlu kimsenin günüp olarak sabahlaması veya gündüzünün uyuyup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduğu halde yıkanmak yıkanmamak mekruh değildir denemez. Oruçlu kimsenin gül ve mis gibi kokuları koklaması da mekruh değildir. Sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması da mekruh değildir. Ancak erkeklerin süs maksadıyla sürme çekmeleri ve bıyıklarına yağ sürmeleri mekruhtur. Orucu bozan ve bozmayan şeyler. Kasten yiyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza hem de kefareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Bu hususta farz, vacip ve nafile oruçlar arasında bir fark yoktur. Çünkü unutma ve yanılmayla yapılan işler bağışlanmıştır. Malikilere göre bunların her biriyle farz olan oruç bozulur. Kazası gerekir. Çünkü orucun rüknü olan ımsak kaybolmuştur. Yanılarak yemek yiyen bir oruçluya rastlanınca bakılır. Eğer oruç tutmaya güçlü görünüyorsa, e ona oruçlu olduğunu hatırlatmamak, tercih edilen görüşe göre harama yakın mekruhtur. Fakat çok yaşlı ve zayıf kimse olunca diğer ibadetleri sağlam yapabilmesi için ona hatırlatılmaz. Uykuya dalmış bir kimseyi vakti geçmeden namaz kılmak için uyandırmak da bir görevdir. Uyuyan özürlü sayılır fakat uyandırmayan özürlü sayılmayacağı için günah işlemiş olur. Uyku halinde bir şey yiyip içmek orucu bozar. Bu yanılma işi gibi sayılmaz. Oruçlu olduğu halde yemek yiyen kimseye sen oruçlusun denildiği halde hiç aldırış etmeyerek yemesine devam ederse sahih olan görüşe göre orucu bozulur ve ona kaza gerekir. Hata yoluyla yiyip içmek de orucu bozar. Bunun için Oruçlu olduğunu bildiği halde bir kimse kasıt olmaksızın hata ile bir şey içse, abdest alırken boğazını açsa, su kaçsa veya ağzına yağmur ve kar tanelerin düşüp midesine doğru gitse orucu bozulur ve üzerine kaza gerekir. Fakat oruçlu olduğu hatırında olsa bunlardan dolayı orucu bozulmaz. Ağza su verip çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürükle beraber yutulması orucu bozmaz. Yine insanın baş kısmından burnuna inen akıntıyı kasten içeri çekip yutması da orucu bozmaz. Dişlerin arasından çıkan kan boğaza gidecek olsa bakılır. Eğer az olur da içeriye geçmezse orucu bozmaz. Çünkü adet gereği bundan korunmak mümkün değildir. Çok olmakla beraber çoğunluğu tükürük teşkil ediyorsa hüküm yine böyledir. Fakat çoğunluğu kan olur ve tadı duyulur bir halde. Veya kanla tükürük eşit bulunursa yutulunca oruç bozulur. Çıkarılan diş içinde bu haller geçerlidir. Ağızdan dışarıya çeneye doğru ipçik halinde sarkan ve ağızdan kop kopup ayrılmayan ağız salyasını... İçeriye çekip yutmakta orucu bozmaz. Çünkü bu halde henüz ağızdan çıkmamış sayılır. Bunun gibi herhangi bir sebeple ağızdan çıkıp yine ağza girerek boğaza giden bir su ile de oruç bozulmaz. Kişinin konuşmaktan veya başka bir sebepten dolayı tükürükle ıslanmış tuzaklarını emmesi orucunu bozmaz. Çünkü bunda bir zaruret vardır. Göz veya yüz teri ağza girecek olsa bakılır. Eğer bir ve iki damla gibi Az bir şey ise orucu bozmaz çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Fakat tuzluluğu bütün ağız içinde duyulacak derecede fazla olup da oruç hatırdayken yutulacak olsa orucu bozar. Yenilmesi kastedilmeyen ve kendisinden kaçınılması mümkün olmayan bir şeyin içeriye girmesi orucu bozmaz. Onun için ilaç olarak ağrıyan dişe konulan karanfilin tadı tükürükle boğaza kaçsa havada dağılan bir duman ve toz topraktan öğütülen veya tokmakla Dövülen şeylerden kalkan toz orucu bozmaz. Uçan bir sineğin boğaza kaçması da böyledir. Fakat dişe ilaç olarak konulan bir nesnenin mesela karanfilin yutulması orucu bozar. Yine oruçlu bulunduğunu hatırladığı halde kokladığı buhurun yani kokunun duman içine gitse veya bir sineği yutup, yut, tutup yutsa orucu bozulur. Böyle bozulan bir orucu kaza etmek gerektir. Renk veren bir iplik parçasını defalarca ağzına alıp çıkarmak orucu bozmaz. Fakat oruçta olduğunu hatırlayan kimse ağzına aldığı herhangi bir renkteki ipliğin tükürüğünü yutacak olsa orucu bozulur. Dişlerin arasında kalmış olan bir yeme kırıntısı yutulsa bakılır. Eğer az bir şey ise orucu bozmaz. Fakat çok olursa orucu bozar. Nuhut tanesinden küçük olan şey azdır. Nuhut tanesi kadar olan şey de çoktur. Bu bir ölçüdür. Dişlerin arasında kalan susam veya buğday tanesi gibi pek az bir şeyi yutmak orucu bozmaz. Fakat... Böyle bir şey dışarıdan alıp, alınıp yutulsa orucu bozar. Bu halde tercih edilen görüşe göre kefaret de gerekir. Ancak böyle pek az bir şey için ağza alınıp çiğnenirse oruca zarar vermez. Çünkü bu ağız içine dağılır bir zerde haline gelir. Ancak bunun tadı boğaza giderse oruç bozulur. Nohut büyüklüğünden az olup dişler arasında kalan bir şey ağızdan çıkarılıp sonra yenirse orucu bozmaz. Ancak sahih olan görüşe göre kefaret gerekmez. Çünkü böyle bir şeyi yemek olağan dışı bir iştir. Bir kusuntu kendiliğinden gelince bakılır. Eğer ağız dolusu olmayıp içeriye dönerse ittifakla orucu bozmaz. Fakat içeriye döndürülürse İmam Muhammed'e göre orucu bozar. Çünkü imsat kaybolmuştur. İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Çünkü bu az olduğu için abdesti bozmadığı gibi orucu da bozmaz. Fakat bu kusuntu ağız dolusu olup kendi başına içeriye dönecek olsa... İmam Ebu Yusuf'a göre orucu bozar. Çünkü bu taharete engeldir. İmam Muhammed'e göre bozmaz. Çünkü imsak kasten terk edilmiş değildir. Ancak böyle bir kusuntu kısmına ve tamamen sahibi tarafından geriye çevrilirse ittifakla orucu bozulur. Bir kusuntu sahibi tarafından kasten getirilince bakılır. Eğer ağız dolusu ise ittifakla orucu bozar. Çünkü bu hal hem tahareti hem de imsaki engeldir. Bu halde içeriye az çok bir şey dönüp gider. Bunun için orucu kaza etmesi gerekir. Fakat ağız dolusundan az, az olup da kendi başına geri dönerse İmam Muhammed'e göre orucu bozar. Çünkü bu imsaki engeldir. İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Çünkü az olduğunda tarihte engel değildir. Bu kusuntu içeriye çevirdiği takdirde İmam, hem İmam Muhammed hem de İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre orucu bozar. İmam Ebu Yusuf'tan diğer bir rivayete göre ise bozmaz. Yalnız yapışmak Öpmek ve oynamakla oruç bozulmayacağı gibi yalnız bakmak ve düşünmek sonucu olarak inzal olmakla da bozulmaz. Bunun için bir kimsenin zevcesini öpüp okşaması ile onun orucu bozulmaz. Yine zevcesinin veya başkasının yüzüne veya herhangi bir uzuna tekrar suretinde olsa dahi bakması ile ve bakışından veya bunları düşünüşünden dolayı şehvetle akıntı olması ile de orucu bozulmaz. İki yoldan başka herhangi bir uzva yapılacak temas sonunda inzal olmazsa oruç bozulmaz. Fakat inzal olunca oruç bozulur ve yalnız kaza gerekir. El ile meni getirmek veya hayvan veya ölüye temasla olan inzal de böyledir. Zevcesinin sıcaklığını duymayacak şekilde elbisesi üstünden tutmakla inzal olsa orucu bozulmaz. Sıcaklığını duymuşsa bozulur. Yine bir kadın kocasını inzal oluncaya kadar tutsa kocasının orucu bozulmaz. Fakat bu tutması... Kocasının teklifi üzerine ise bu durumda orucunun bozulup bozulmamasında itilaf vardır. Bir erkek zevcesini veya bir kadın kocasını öpüp de erkekten meni kadından bir yaşlık belirse bunların orucu bozulmuş olur. Bundan dolayı da kaza gerekir. Kadın bu öpme sonunda bir yaşlık değil de bir lezzet duyacak olsa İmam Ebu Yusuf'a göre orucu bozulur. İmam Muhammed'e göre ise bozulmaz. Okşamak, el tutuşmak, boyuna sarılmak da öpme gibidir. Oruçlu olan kimse büyük abdest temizliği yaparken içeriye su geçmemesi için nefes alıp vermemelidir. Bu temizlik üzerinde açırı gidilir de su hukne yerine kadar ulaşırsa orucu bozar. Hukne yani laman için kullanılan bir ilaçtır. Bunu kullanmaya ihtikan denir. Hukne için kullanılan özel aleti de mıhkane yani şırınga denir. Bu şırınganın ucu makattan nereye kadar yetişirse oraya varacak kadar yapılacak bir istince orucu bozar. Böyle bir istinca da pek az yapılabilir. Zaten bunun yapılması sağlığa zararlıdır. Şırınga yapmak, buruna ilaç akıtmak, kulağa yağ damlatmak orucu bozar ve kazayı gerektirir. Fakat kulağa giren su orucu bozmadığı gibi kulağa dökülen su da tercih edilen görüşe göre orucu bozmaz. Bunun gibi üzerinde kulak kiri bulunan bir karıştırıcının kulağa birkaç defa sokulup çıkarılmasıyla da oruç bozulmaz. İmam Şafii'ye göre ise bozar. Erkeğin tenasül aletine damlatılan su veya yağ mesaneye kadar gitse bile İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre orucu bozmaz. Fakat mesaneye kadar gitmeyip de tenasül organın içinde kalırsa ittifakla bozmaz. Su veya yağ ile ıslanmış bir parmağın ön veya arka tarafa sokulması, oruç hatırlanması halinde olursa orucu bozar, unutma halinde ise bozmaz. Kuru bir parmağın sokulması her iki halde de orucu bozmaz. İnsanın derisinden içeriye sızan şeyler orucu bozmaz. Bunun için vücuda sürlen bir yağ veya yıkanılıp içeriye soğukluğu geçen bir su orucu bozmaz. Yine göze dökülen bir ilaç orucu bozmaz. Boğazda duyulsa bile. Göze sürülen bir sürmede böyledir. İzi veya rengi tükürükte de görülse de çünkü bunların öyle içeriye geçmesi derideki emişlerledir. Oruçların kendi işi olarak ağzından başka vücudunun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan veya başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir şey orucu bozar. Bu hususta içeriye giden şeye bakılır, gittiği yola bakılmaz. Bundan dolayı bir kimsenin başkası tarafından herhangi bir uzvuna saplanıp vücutta kaybolan odun ve demir benzeri bir şey orucu bozar. Fakat böyle bir şeyin bir ucu dışarıda kalmış olursa orucu bozmaz bir parçası içeriye sokulmuş olan bir süngü veya bir odun parçası gibi. Yine iç boşluğa veya dimağa kadar uzayan, derin bir yaraya konulan yaş bir ilaç içeriye veya dimağa kadar geçince orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu mesele İmam Ser Serasi'nin Meftus kitabındaki açıklamasına bakılırsa, İmam-ı Azam'a göredir. Bu esas üzerine denilir ki Ramazan'da gündüz vakti vücuda yapılan iğne de orucu bozar ve kazaya gerektirir. Çünkü bu hem oruçların rızası ile yapılmakta ...hem de vücudun yararına yapılmış bulunmaktadır. İğne aracılığı ile vücutta bir yol açılıyor ve böylece ilaç tam vücudun içine akıtılmış oluyor. Artık bu şekilde ilacın içeriye girmesi, suyun derdine eminerek içeriye geçmesi gibi değildir. Bundan dolayı açık bir ihtiyaç veya zaruret bulunmayınca iğneler iktardan sonra yapılmalıdır. İhtiyata uygun olan da budur. Hatta bir görüşe göre başka tarafından sokulup vücudun içinde kaybolan demir parçası gibi bir şey... ...vücudun yararına olmadığı halde yine orucu bozar. İki imama gelince bunlara göre bir şey tabi yoldan içeriye gitmedikçe orucu bozulmaz. Çünkü oruç yarasılışta bir yol ve kanal olan bir organdan bir şeyi içeriye sokmaktan kendini tutmaktır. Biz böyle bir imsak ile emrolunmuşuz. Bu hususta geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez. Bunun için dışarıdan bir yaraya konulan ilaç boşluğa kadar gitse de orucu bozmaz. Vücudun derisini yırtarak içeriye gidip kaybolan bir demir, bir kuşun parçası hakkında da hüküm böyledir. Buna göre iğne ile de orucun bozulmaması gerekir. Evvelce fetvahani tarafından da bu yolda fetva verilmişti fakat daima ihtiyat yolunun gözetilmesi iyidir. Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya boşluğa gitmeyen bir ilaçtan ittifakla oruç bozulmaz. Fakat böyle bir yaraya konulup dimağa veya İleriye girip gitmediğinden şüphe edilen sıvı bir ilaç İmam-ı Azam'a göre orucu bozar. Çünkü böyle bir ilaç ağırlık bakımından içeriye geçer. İki imama göre bununla oruç bozulmuş olmaz. Çünkü böyle şüphe ile oruç bozulmayacağı gibi tabi olmayan bir yoldan içeriye giren bir ilaç ile de oruç bozulmaz. Kaza edilmesi gereken ve gerekmeyen oruçlar. Yolculuk veya hastalık özrü ile Ramazan orucunu tutmamış olan kimse bunları kaza etmeye elverişli bir vakit bulamadan önce ölse... Üzerine kaza gerekmediği gibi fidye vermesi de lazım gelmez. Ancak oruçları için fidye verilmesine vasiyet etmiş olursa malının üçte birinden bu vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Fidye, fakir bir kimseyi sabah ve akşam doğuracak olan bir günlük yiyecektir. Bu bir fitre sadakasına eşittir. yolculuk veya hastalık sebebiyle Ramazan orucunu tutamamış olan kimse bunun tamamını veya bir kısmını kaza edebilecek bir zaman bulmuş olduğu halde bunları kaza etmeden ölürse malı olduğu takdirde kazaya kalan her gün için malının üçte birinden ödenmek üzere bir fidye ödenmesini vasiyet etmesi gerekir. Bu fidye fakirlere verilir. Bir özür olmaz sizin kasten Ramazan orucunu tutmayan Kimse üzerine de öldüğü zaman malın üçte birine fidye verilmesini vasiyet etmelidir ki bu vaciptir. Kaza edecek zaman bulamazsa da hüküm aynıdır. Çünkü yapılması mümkün olan bir ibadeti terk etmiştir. Vasiyet etmediği takdirde varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerine vacip olmaz. İsterlerse kendi mallarından bir bağış olarak verebilirler. Varisler ve varis olmayanlar ölü adına orucu tutmak suretiyle kaza edemezler. Böyle bedenle yapılan ibadetlerde başkasına vekalet edilemez. Ancak kendileri için tuttukları oruçların sevabını ölüye bağışlayabilirler. İmam Şafii'ye göre ölü vasiyet etsin veya etmesin onun geriye bıraktığı, malın tümünden kazaya kalmış oruçlarının fidyesi verir. Böyle bir ölü adına da velisi oruç tutabilir. Tutulamayan oruçlardan dolayı fidye verilmesi Ramazan orucuyla Ramazan ayından, Kazaya kalan oruçlara ve nezir oruçlarına mahsustur. Yemin ve adam öldürme keffaretleri için gereken oruçları tutmaktan aciz kalan kimsenin daha hayattayken fidye vermesi caiz değildir. Fakat bu oruçlar için vasiyet etmesi caizdir. Bozulan herhangi bir nafile orucun kazası gerekir. İster bu orucu bozma oruçların kendi isteğiyle olsun ister olmasın aynıdır. Bunun için... Nafile oruç tutmaya başlayan bir kadına adet görecek olsa sahi olan görüşe göre bu orucu kaza etmesi gerekir. Çünkü başlanmış bir ibadeti yerden bırakmamak ve yüklenilen bir din görevini yok etmemek vaciptir, gereklidir. Şafilere göre böyle bir oruçlu, serbestli dilerse bu orucu kaza eder, dilerse etmez. Çünkü üzerine vacip olmayan bir ibadete başlamıştır. Yerine getirmediği fazladan bir ibadet için kendisine kaza gerekmez. Bir kimse fecrin doğuşundan sonra kaza orucu niyet etse bu oruç kaza yerine geçmez, nafile bir oruç olur. Çünkü geceden niyet edilmesi gerekirdi. Bu orucu bozacak olsa ayrıca kazası gerekir. Ramazanın başından sonuna kadar baygın bir halde olan kimse sonradan kendine gelince üzerine kaza gerekmez. Bunda ittifak vardır. Çünkü bayınma hali bir hastalıktır fakat böyle bir halin bu kadar uzanması da çok az olur. Nadir olan şeylerdeki güçlük de izne sebep olamaz. Delirmiş olan bir adam Ramazan içinde kendine gelip iyileşse, geçmiş günleri kaza eder. Fakat bir kimsenin mesela Ramazan'ın başından sonuna kadar veya son günün zevalinden sonuna kadar devam etse, sonradan iyileşmekle kendisine kaza gerekmez. Çünkü bunda güçlük vardır. Sahih olan da budur. Yine böyle delirmiş olan kimse Ramazan gecelerinden birinde iyileşip de sonra fecreden itibaren yine delirse, Üzerine kaza gerekmez. Delinmiş olan kimsenin iyileşmesi kendisindeki delirmenin tamamen ortadan kalkması ile olur. Malikilere göre delirme de bayılma gibidir. Onun için kazası gereklidir. Orucu kazaya kalan kimse bunu kaza etmeden ileriki Ramazan'a yetişince gelen Ramazan orucunun kaza orucundan önce tutar. Çünkü kaza için zaman geniştir ve elverişlidir. Şafiilere göre bir Ramazan'a ait kaza orucunu diğer Ramazan gelmeden önce tutmak gerekir. Önceki Ramazan ucu tutulmadan ikinci bir Ramazan gelince hem kaza ve hem de her gün için bir fidye vermek gerekir. Çünkü kaza vaktinden çıkarılmıştır. Kazayı vaktinin sonuya bırakmak ise yerine getirilmesi gereken bir ibadeti sonuya bırakmak gibidir. Hanefi mezhebinde kaza için belli bir vakit gösterilmemiştir. Buna dair ayeti kelime kazayı herhangi bir dille herhangi bir vakitle sınırlandırmış değildir. Bir gayrimüştüm Ramazan ayı içinde Müslüman olduğu halde geri kalan günleri oruç tutmayacak olsa bakılır. Eğer küfür diyarında İslam'a girmişse ve Ramazan ayı çıkıncaya kadar orucun farz olduğunu öğrenememişse, öğrenmemişse özürlü sayılır. İslam'a girdikten sonra geçirdiği günler için kaza etmesi gerekmez. Fakat İslam yurdunda yani İslam dinini kabul etmişse bu kimse her halde kaza etmesi lazımdır. Çünkü İslam ilinde bu gibi cehalet özür sayılmaz. Çocuklar için oruç tutmak namaz gibidir. Bunun için 12 10 yaşında bulunan bir çocuğa oruç tutması emredilir. Çocuklar için oruç tutmak namaz gibidir. Bunun için 10 yaşında bulunan bir çocuğa oruç tutması emredilir. Tutmasa hafifçe dövülebilir. Bununla beraber tutmazsa kaza etmesi gerekmez. Bir de çocuğun oruca gücü yetmelidir. Oruçtan zarar görecek olan çocuğa oruç tut diye emredilmez.